Şu dedi düğme basıyorum. Auud billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde bu mübarek surenin son olarak 16. ayet-i kerimesini görmüştük. Ayet-i kerime ifade elindeyse müşriklere şirk koşmalarının herhangi bir delili olmamakla birlikte onların şirk koşmalarına delil getirmekteki acziyetlerini bizzat kendilerine de kabul ettirmek ve istemeseler dahi acziyetlerinin, acizliklerin ortaya çıkmasını sağlamak Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor Estaizu billah وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْثُ تُج۪يبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ Yani Allah'ın Daveti kabul edildikten sonra Allah hakkında onun vahdaniyeti, mutlak rububiyet ve uluhiyeti hususlarında delil getirenlerin delil diye ileri sürdükleri şeyler Rableri nezdinde boşa çıkmaya, çürük olduğu ortaya çıkarılmaya çürük ortaya çıkmasına mahkumdur. Üstelik bu delillerinin çürüklüğünün neticesinde dünyada rezil ve rüsvay olmaları yanında ayrıca onlar üzerinde ilahi bir gazap olacaktır ve onlar için oldukça çetin bir azap da söz konusu olacaktır. Zaman zaman görüyoruz veya duyuyoruz. Bazı insanların havsalaları müşriklerin ebedi olarak cehennemde azap göreceklerini bir türlü hazmedemiyor, alamıyor. Böyle bir şey olur mu diyorlar. Yani biraz fazla değil mi adeta? Cenab-ı Allah sanki başta bu ve benzeri itirazlar olmak üzere cevap vermek üzere 17. ayet-i kerimede hemen şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Allahu Allahu lezi enzelel al kitabe bil haqqi vel mizane kitabı Hak ile ve mizanı indiren o Allah'tır. Veya Allah olur ki kitabı hak ile indirdi, mizanı da indirdi. Peki az önce bahsettiğimiz kafirler hakkında meczu olan ceza başta olmak üzere. Bütün Kur'an'i hükümlerin, Kur'an'i hükümlerin, en önemli özelliğine Kur'an'ın tamamının dolayısıyla içindeki bu hükümlerin hak ile nazil olmuş olmasıdır. Burada mizan ve kitap aslında aynı şeylerdir. Çünkü mizanı indiren de Allah'tır, kitabı indiren de Allah'tır. Mizanın insanlar arasında adaletin tecellisi için bir vasıta olarak indiren de Allah'tır. Kitab-ı Kerim de bir mizandır. Mizan ne demek? Erazi demek. Adalet ölçüsü demektir. Mizan sadece bizim bakkaldan, bunavdan vesaireden bir şeyler aldığımız zaman veya sattığımız zaman tarttığımız şey değildir. Tarttığımız aletten ibaret değildir. Hak ve hukukun kısacası kendisiyle tartıldığı alete veya ölçeye ne deniyor? Mizan deniyor. İşte Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı ı Kerim nasıl ki mizan insanların maddi ve tartılabilir maddi olarak tartılabilir, haklarının ne olduğunu, ne olmadığını, ne kadar olduğunu tespit eden bir alet ise hakkı ile indirilmiş olan bu kitap yani bu Kur'an-ı de insanlar arasındaki her türlü münasebetin, her türlü hak ve hukuk alışverişinin ölçüsüdür. Dolayısıyla insanlar günlük hayatlarında şu günlük hayatlarımızda kullandığımız alışverişlerimizde hakkımızı verirken ve alırken kullandığımız o alet, terazi dediğimiz o alet, mizan dediğimiz o alet bizim için ne kadar önemli ve vazgeçilmez ise bu kitabın da bireysel olarak, toplumsal olarak, ümmet olarak ekonomik, sosyal, Siyasal ve ahlaki bütün alanlarda hakkımızın ve hukukumuzun değerini belirten kimin neyi hak ettiğini, kimin ne kadar haksızlığa uğradığını ve dolayısıyla haksızlığa uğrayana hakkının verilmesi, haksızlık edenden de hakkın alınması için kullanılan ölçüye de Mizan deniliyor veya eş anlamlı olmak üzere kitap deniliyor. Ve Allah bu kitabı hak ile indirmiştir. Mizanı da böyle indirmiştir. Mizan kitaba atfedilmiştir. Yani ve vebalacıyla ona bağlanmıştır. Yani Allah kitabı da indirdi, mizanı da indirdi. Ve ikisi de insanlar arasındaki adaletin aracıdır. Ve bunları Cenab-ı Allah ne ile indirdi? Hak ile indirdi. Hak olmadan, hakkın gereği yerine getirilmeden, hakkın gereği neyse yerine getirilmeden de adalet gerçekleştirilmez. Her türlü haksızlığın giderileceği ve her türlü hakkın verileceği ayrıca Ayrıca cennet ve cehennem azabının tayin ve tespit edileceği kitap ve mizanın en çok belirgin fonksiyon oynadığı yer veya zaman hangi zamandır? Kıyamette kitap ve mizan dünyadakine göre kıyas edilemeyecek çapta mutlak olarak tahakkuk edecektir. Çünkü bu dünyada kitabın ve mizanın adaletinden sorumlu olan biz mümin insanlar isek ahirette bunu gerçekleştirecek olan Cenab-ı Allah'ın bizzat kendisi olacaktır. Bu bakımdan hemen arkasından Allah kitabı hakk ile ve mizanı Hakk kitabı ve mizanı indirendir buyurulduktan sonra. Peki şöyle bir soru geliyor arada. Bazı insanlar bakıyoruz ki işte adalete karşı hileler yaparak mesela yalan şahitler vasıtasıyla, yalan belgeler tanzim ederek ne yapıyorlar? Hak etmedikleri şeyleri alabiliyorlar. Veya bazı insanlar bir şekilde adaletten kaçabiliyorlar. Veya bütün beşeri yasaların ortak vasfında olduğu gibi adalet denilmekle birlikte adalet olmayabilir. Yok. Bu durumda biz bu dünyada bakıyoruz ki gerçek manada haklarını kısmen aldığından bahsedilse bile... Hak ettiğini tamamen alan ve hak ettiği cezayı hak ettiği gibi çeken insan sayısı çok azdır. Peki bu ne olacak yani? Kainatı bu kadar muhteşem, dengeli ve itidalli yaratan Allahü Teala insanları imtihan etmek için iradesiyle, iradeleriyle baş başa bıraktığı zaman bu adaletsizlikler olabiliyorsa Cenab-ı Allah'ın bu adaletsizliğe karşı tutumu ne olacaktır? Dünya hayatında Cenab-ı Allah imtihan gereği insanları adaleti uygularlarsa kendi iradeleriyle Allah'ın dinini yani kitabın hükmünü kabul ederek o kitabın hükmünü mizan ile adaletli bir şekilde hak sahiplerine dağıtarak uygulamalarını kendi iradeleriyle bir daha vurguluyoruz. Ve imtihan olmak üzere bıraktığı halde artık kıyamette bu böyle olmayacaktır. Çünkü biz dünyada görüyoruz ki gerçekten adalet dünyada çok nisbidir. Çok nisbidir. Sınırlıdır adaletin uygulanabildiği alanlar, uygulanabildiği zamanlar, uygulanabildiği hak ve hukuklar. Adalet eğer yaygın bir şekilde uygulansaydı inanın ne İslam adaletinin örnekleri arasında Ömer radıyallahu anh bu kadar meşhur olurdu ne de diyelim ki İslam'dan önce İran'da Enuşirvan adil sıfatıyla anılmaya gerek kalırdı. Çünkü nadir görülen şeyler özellikle şöhret kazanır. Bu kadar bin yıllık tarihi olan İran'da bir Enushirvan adındaki hükümdarın adil vasfını aldığını görüyoruz. Niçin? Çünkü bu kadar İran Şahı, Kralı vesaire geldi geçti İran Cahiliye döneminde, he, bir Enushirvan adaletli davranmış veya daha yaygın bir şekilde daha yoğun bir şekilde bir adaleti tatbik etmiş. Fakat ondan sonra yok. Ömer radıyallahu anh'in İslam tarihinde meşhur olmasının sebebi ise adaletliler arasında adalete en çok vurgu yapan ve bir on yıllık gibi bir hükümdarlık gibi süresince de son derece adil davrandığından ötürüdür. İşte bundan dolayı Cenab-ı Allah dünyada kaybolan hakları ahirette kaybetmeyecektir. Dünyada kaybolan haklar kafirin hakkı dahi olsa kafirin hakkı verilecektir. Mü'mindeki eğer bir hak varsa o da ondan alınacaktır. O kadar ki geliyor birisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulallah diyor ben Allah yolunda cihada gitsem hiçbir şekilde kaçıp geri dönmemek üzere böyle bir niyetin dahi olmamak üzere sürekli olarak Düşmanın üzerine üzerine ilerleyip dursam ve öldürülürsem, şehit edilsem. Bütün günahlarım affolur mudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, elbette diyor. Adam aldığı cevabı almış. Mutmain bir şekilde geri dönerken Resulullah sesleniyor. Derhal o adamı bana çağırır diyor. Çağırıyorlar. Ne sormuştun sen bir daha tekrar et diyor. Gaye ortadakilerden eğer haz huzurda bulunanlardan yoksa Resulullah unutmadı. Huzurda bulunanlardan o soruyu duymamışsa cevap neyin karşılığıdır? Tereddütte kalmasınlar diye. Ne sormuştun? Bir daha sorunu tekrar ediyor. diyor. Bir daha aynı soruyu tekrar ediyor. Hayır diyor. Bütün günahlarının kefareti olur ama o şekilde ölüm kul hakkı Müstesna. Cebrail bana az önce böyle haber verdi diyor, bildirdi diyor. Ha, bu hadis ve emsali hadisler bize şunu da söylüyor. Hani bir takım öyle artık ne diyeyim ben onu bırakalım derler ya. Yok efendim sünnet zaten vahiy değildir. Yok şöyledir yok böyledir. Tabi bunlar yine başkalarına da rahmet okuturlar. Ha. Resulullah bakın. Cebrail bana az önce yani vahiy Kur'an'dan ibaret değildir. Sünnet zaten vahiy olmasaydı hataları olsaydı bilmem ne olsaydı ne olacaktı? Resulullah'ın örnekliği mevzubahis olmazdı. Rasulullah haşa yaptığı yanlışlıklar, verdiği eksik cevaplar burada olduğu gibi. Olduğu halde bırakılmış olsaydı dine de bu hatalar girerdi. Çünkü Resulullah söyledi. E Cenab-ı Allah da diyor ki Resulü örnek alın. Dolayısıyla bu gibi muhtemel hadiselerde bile eğer Resulullah'ın bir eksiği bir hatası olmuş ise hata üzerinde Resuller bırakılmazlar. Hatalarının sürdürülmelerine ilahi rahmet ve şeriat gereği, hikmet gereği hatalarını sürdürmelerine fırsat verilmez. Tasih edilirler ne He. O da diyor ki işte Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail bana böyle söyledi. Bakın kul hakkından bahsediliyor, mümin hakkından bahsedilmiyor. Dolayısıyla mümin olarak... Kafire de maazallah, hele o belki daha şerittir. Kafire yapacağımız haksızlıklarla da şey demeyiz. Gidmeyeceğiz, gitmemeye çalışacağız. Yine bir hadis-i şerif, çok dikkat çekici. Diyor ki, sizler iflas etmiş diye kimi bilirsiniz? Kime iflas etmiş dersiniz? İflas etmiş yargısını kimin hakkında verirsiniz? Ashab diyor ki Ya Resulallah biz aramızda parası pulu kalmamış olana müflis deriz. İflas etmiş deriz. Hayır diyor Resulallah aleyhissalatü vesselam. Müflis o değil diyor. Kıyamet gününde Hesap mevkiine bir yığın namaz, bir yığın oruç, bir yığın zekat, sadaka, farz ve nafile ibadetlerle gelmiş. Fakat aynı adam şuna haksızlık etmiş, bunu dövmüş, buna sövmüş, bunun gıybetini yapmış, sunun haşa ırzına dil uzatmış, yapmış da yapmış. Bu sefer diyor, onun iyiliklerinden alınır, ona haksızlık yapmış, haksızlık yapmış olduğu kimselere o iyilikleri verilir. Haksızlıkları kadar. Eğer iyilikleri tükenirse, maazallah, iyilikleri tükenirse o zaman onların günahları alınır, onlara yaptığı haksızlıklar kadar. Günahları alınır, onun üzerine yüklenir ve o cehenneme atılır. İşte müflis budur. Gördünüz mü? Karını da sermayesini de götürmeye başlıyor. Müflis budur diyor. İşte kıyamette böyle bir hesap görülecektir. Bunu hatırımızdan çıkarmayarak buna her zaman için hazır olmamız gerekiyor. İşte Cenab-ı Allah diyor ki ben bu dünyada bu ayet-i kerimede kısaca yani bu dünyada kitabı hakkıyla kitabı indirdim, mizanı da indirdim. Siz de bunların gereğini yapın diyor. Bununla birlikte kıyamet günü gelecektir ben ifade yerindeyse bütün e, kalemlerin altında yekun çizgisini ben çekeceğim. Ve gerçek neticeyi ben orada size göstereceğim. Peki bu ne zaman olacak? Kıyamet saatinin pek yakın olduğunu sen nereden bileceksin? Belki de çok yakındır bunu nereden bileceksin ki? Ama 18. ayet-i kerimede estağilu İlah Yesta'cilü bihellezine lâ biha. Ona iman edenler onun çabucak gelmesini isterler. Çabucak gelmesini isterler. Ama iman etmeyenler çabucak gelmesini isterler. <Sessizlik> i̇man edenler ise onun vakti gelince gerçekleşeceğinden korkarlar. Çünkü durumun kendileri açısından nasıl olacağını kestiremezler. Ve bununla birlikte onlar onun ve ya'lemûne ennehel hak Hakkın ta kendisi olduğunu bilirler. Niçin peki korkuyorlar? Hak olan bir şey. E kendilerinin gerçekten işledikleri amellerinin, iyi amellerinin, kötü amellerinden daha ağır bastığını bilemiyorlar ki. Daha ağır bastığını bilmedikleri için İyi amelleri hafif gelse Allah'ın rahmeti onlara yetişip rahmetiyle onları azaptan kurtarıp kurtaramayacağını da bilemiyorlar ki. Geçmiş bu ümmetin geçmişleri arasında ahirette ne olacak benim halim endişesiyle yıllar ve yıllar yüzü gülmeyen insanları tarih kaydediyor. Yüzü gülmüyor. Ahiret korusuyla ağlamaktan ifade göz gözyaşların yanaklarında yol açtığı bilinen insanlar yazılı tarihimizde. Çünkü o günü tasavvur edebiliyor. İmanın nispetinde o günün nasıl bir gün olacağını anlayabiliyor. Kısmen de olsa idrak edebiliyor. Bunun farkına varıyor. Ve bu onun dünya hayatında adeta gülümseyemeyen bir vaziyete düşmesine sebep olabiliyor. Cenab-ı Allah bizleri ahiretin dehşetinden Muhafaza buyuruz. Rahmetini bizden hiçbir zaman ayırmasın, uzak bırakmasın. Ela innenllezine yumârûne fissâhati lefî dolâlin ba'îd. Şunu bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar, şüphe edenler, haktan alabildiğine uzak bir sapıklık içerisindedirler. Hak'tan alabildiğine uzak bir sapıklık içerisindedirler. Bu ayet-i kerimeler ışığında şu günümüzün dünyasına bir bakalım. İnsanlık maalesef Kendilerine mesele edinilecek şeyleri mesele etmek yerine bütün meseleleri ve dertleri adeta Allah'ın nizamına, dinine, şeriatine, hükümlerine daha ileri çapta nasıl ters düşebiliriz? Onun derdiyle uğraşıyorlar. Beşeriyet bu yönüyle Allah'ın hükümlerine karşı ifade edilse savaş açılmış ve bu savaşta alabildiğine dolu düzgün gider bir vaziyettedir. Ve bundan daha vahim olmak üzere beşeriyet kime karşı, niçin, kimin adına böyle bir savaş verdiğinin farkında değildir. Yani yani Benzetmek için söylüyoruz, sanki şeytan günümüz beşeriyetinin kulağı, burnuna tıpkı ayı oynatıcıların yaptığı gibi halkayı takmış onları istedikleri tarafı sürüklüyor Şu tarafa gidin ve şunu söyleyin diyor, tamam diyor. Ondan sonra onlara ifade elindeyse önlerinde yolu açıyoruz. Adeta nasıl diyelim böyle almış oldukları hızla sürekli olarak o hızı da arttırarak aynı yolda devam ediyorlar gibi. Beşeriyet bu aziyette. Şeytan adına Allah'a karşı savaştığının farkında değildir. Şeytan adına Allah'a isyan edip fıtratına ters düştüğünün farkında değildir. Şeytan adına kendi kendisine ihanet ettiğini farkında değildir beşeriyet. Bu konuda herhalde biz Müslümanlara ciddi ve önemli vazifeler düşüyor olmalıdır. Beşeriyeti kendilerini bekleyen bu uçurumdan gerçekten haberdar etmek zorundayız. Çünkü beşeriyet cehenneme götüren uçurumlara doğru son hızla koşup gidiyor. Ve bu beşeriyetin yolunu değiştirebilecek, batıldan hakka çevirebilecek yegane güç İslam'la şereflenmeleridir. Bu şerefi de onlara takdim etmek durumunda olanlar da bizleriz. İşin hakikati bu. Ve bunca isyanına rağmen Allah bu beşeriyete nasıl muamele ediyor? Çok enteresandır. Biz istediğimiz kadar birilerine iyilik yapalım. İyiliklerimiz son derece sınırlıdır. Fakat o iyilik yaptığımız kişi bir gün bize ters bakacak olsa bu sefer o yaptığımız iyilikler yerine onu boğmak isteriz. Cillerimiz ifade değilse tepemize çıkar. Sen bunu nasıl yaparsın? Ben sana bu kadar iyilik yapmışken sen bana karşı nasıl ters düşersin deriz. Öyle mi? Öyle. Peki Cenab-ı Allah'ın kullarına yaptığı ihsanlar, lütuflar, verdiği imkanlar bizim herhangi birisine yapabildiğimiz iyiliklerle kıyas edilir mi? Üselik bizim iyilik yapabileceğimiz insanlar sınırlıdır. İyilik yapma gücümüzle sınırlı, imkanımızla sınırlı, iyilik yapabileceğimiz kimseler de sınırlı. Allah'ın verdiği güç oranında 1, 5, 10, 100, 500, 10, 10,000, 1 milyon gibi sonra bir yerde biteriz. Peki ya Cenab-ı Allah böyle mi? Cenab-ı Allah diyor ki, as Billah, Allahu Latifun bi-ıbdade. Allah, kullarına karşı son derece lütuf Latif, çünkü mübalağa kipidir. Son derece lütuf Yarzuku men yeşa. Dilediğini de rızıklandırır ve aziz. O güçlüdür ve azizdir. Kimse yani onu mağlup edemez. Ha. Yani bunca isyanlarına rağmen kullarına lütufkar davranıyorsa çaresiz, güçsüz ve zayıf olduğundan dolayı değildir. Aksine onlara bunca imkanları verse dahi onlar ona zarar vermeye kalkışsalar zarar veremezler. Bir taraftan onlara bu şekilde lütufta bulunması lütufkarlığının göstergesidir isyanlarına rağmen. Diğer taraftan verdiği nimetleri ona karşı kullanmak isteseler bile kullanamayacak kadar aciz oluşlarından buna karşılık kendisinin de nihai manada güçlü oluşundan dolayıdır. O halde evvela biz müminler kafirlerin sahip oldukları güç ve imkanları bizim allah Teala'nın bize muamelesinin onları haşa daha çok kayırdığı gibi bir yanlış anlayışa varmayalım. Eğer bu dünyada kafirlerin galibiyeti varsa haşa Cenab-ı Allah orada kafirleri kayırdığından dolayı değildir. Bizler Allah'ın dinine karşı sorumluluklarımızı gereği gibi yerine getiremediğinizden dolayıdır. Bunun sebebi budur. Buna karşılık Cenab-ı Allah dünyayı bir imtihan yurdu kılmıştır. Yapılan kötülüklerin hemen cezalarının ve bütün cezalarının verileceği yer kılmamıştır. Hikmeti gereği, imtihan gereği Cenab-ı Allah Dilediğinin azabını, dilediğinin mükafatını dilediği gibi geciktirir. Bununla birlikte dünyada da bazı veballerin, günahların, suçların, efendim, hainliklerin kısmen cezalarını dünyada verdiği de olur. Bazen vermediği de olur. İyiliklerin mükafatını da dünyada bazen verdiği de olur. Vermediği de olur. Ahirete bırakır. Ama... Burada bilmemiz gereken ayet-i kerimede e, ayet-i kerimelerde kısaca zaman zaman sırası geldikçe söylüyorum bir daha tekrar edeyim. Ayetlerin sonundaki Esma-i Hüsna'yı içinde bulundukları ayetlerin bağlamından anladığımız zaman o bağlamla alakalı olarak anladığımız zaman ve benzeri bir esma hüsna bir başka ayette zikredildikçe yine onu o bağlamla anladığımızda alakalı olarak anladığımızda bu bağlamların anlamlarını birlikte koyduğumuz vakit o mübarek ismin mümkün olduğu kadar en geniş manasını da idrak etmiş oluruz. Burada latif Allah'ın latif oluşu kendisine isyan edenlere rağmen isyan edenlerin isyanlarına rağmen onların rızıklarını kesmemeleri onlara afiyeti, sahati, sağlığı vermeye devam etmesi gibi anlayabiliyoruz. Anlamamız lazım. Buna karşılık rızıklandırıyor vesaire. Nitekim hemen arkasından yerzuku men yeşa dile diner rızık verir. Ondan sonra ve huvel aziz. Allah kâfire bile İhsamda ve lütufta bulunurken haşa günümüz zayıf insanların yani insanlar arasında zayıfların güçlülere biraz yaranmak için iyi davranırken iri davranışlarında görüldüğü gibi Allah onlara yaranmak için lütufta bulunmuyor. Çünkü o kavidir ve azizdir. Güçlüdür ve hiçbir kimse onu Yenmeye kalkışmamalı yenemez. Aziz, kendisine karşı bulunamayan, hiçbir şekilde yenik düşürülemeyen demek. Ondan sonra Cenab-ı Allah kullarına dünyada da ahirette de bol rızık ve ihsanda bulunmasının kanununu izah ediyor, veriyor bize. 20. ayet-i kerimede. مَنْ كَانَ يُر۪يدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ Harf, ekin demektir. Ekin. Kim ahiret ekinini istiyorsa, yani dünyada ektiğinin mahsulünü ahirette almak istiyorsa, verimini ahirette elde etmek istiyorsa, نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ biz de onun ekinini daha da artırırız. Bereketlendiririz diyor. Ve men kana yuridu hasse'd-dünya nutihi minha. Dünya ekinini mahsulünü isteyene de ondan bir miktar veririz. Bakınız dünya için dünyalık ekinini isteyene Dünya ekininden bir miktar veririz diyor. Ama ahiret ekinini, mahsulünü isteyenin ise ekinini daha da arttırırız diyor. Çünkü ahirette mükafatın Allahü Teala'nın dilediği kadar kat kat arttırılması mevzubahistir. وَمَا لَهُ فِي الْاَخِرَةِ min نَصِيبِ Ahirette ise onun bir payı yoktur. Nitekim İsra suresi 18 ve 19. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Men kâne yuridul acile te'accelnâ lehu fiha mâneşâ diyor. Acile çabuk gelen demek veya çabuk geçen demek. Dünya demektir. Kim, Kim? bu çabucak geçen dünyayı isterse biz de o çabucak geçen hayatta... Dilediğimizi, dilediğimiz şeyleri, dilediğimiz kimselere acilen veririz. Dünyada veririz yani. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا Sonra biz o kimse için cehennemi hazırlamışız zaten. Oraya verilmiş, kovulmuş, alçaltılmış olarak girecektir. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا kim de ahireti ister, istemekle olmaz ama. Ve sa'a leha sa'ya. İnceliklerle dolu ifade. Ve onun için onu elde etmek maksadıyla yapılan sa'yu gayreti gösterirse. Ben ahiret için çalışıyorum ama Cenab-ı Allah'ın ahirette mükafat, vaad ettiği işleri hiç dikkate almıyorum. Kendim bir şeyler uyduruyorum ve bunları ahiret için yapıyorum. Yok öyle bir şey. Ahiret için çalışıyorsan ve se'a sa'yaha ve ahiret için çalışan ve çalışırken de ahirette mükafatı görülecek türden işler yapan demektir. Bu şekilde sa'yu gayret eden bir de ve hu mu'min. Ve hu mu'min. Mümin olduğu halde ahiret için yapılması gerekeni yapan kimseye kimselere gelince fa ulaike kana saihum meshkura. İşte onların saihü gayretleri, çabaları, çalışmaları, yapıp ettikleri onlara mükafatları verilecektir. Meşkur Teşekkür edilmiş, teşekkür olunmuş anlamındadır kelime itibariyle. Allahü Teala'nın şekur olması, mükafatı kat kat fazlasıyla vermesi anlamındadır. Ve kendisine şükredilen anlamındadır. O halde bu ayet-i kerime yani İsra suresindeki bu 18 19. ayet-i kerimeler ki bu daki Şura suresindeki 20. ayet-i kerimeyle aynı manayı dile getiriyor. Diyor ki amelin mükafat görebilmesi için bir imana uygun olacak. iman ile birlikte yapılacak. Ve huve mümin. Amelini mümin olduğu halde yapacak. Ve sa'alehe sa'yehe gelişi güzel yapmayacak. Ahiret için uygun amelleri işleyecek. Yani şeriate göre amel edecek. Mümin olup şeriata uygun yapılmış olan amelin mükafatı söz konusu. Şeriata uygun amelin nitelikleri arasında şekli, mahiyeti, niyeti dahil olmak üzere amelin bütün halleri ve aynı zamanda riyakarlık olmaması, ihlasıyla yapılması gibi batını özellikleriyle birlikte o amel hem zahiren şeriata uygun olacak hem batın hem şeriata uygun olursa ve mümin tarafından bu yapılırsa o zaman onun mükafatı özrubahistir. Cenab-ı Allah bunlardan eylesin. 21. ayet-i kerime 14 asır öncesinin insanlarına ne kadar sesleniyorsa günümüz insanına da aynı şekilde aynı kuvvetle aynı vurgularla sesleniyor. Diyor ki estağfirullah bu Kur'an-ı Kerim'in özellikle günümüz açısından tıpkı 14 asır öncesinin müşrikleri açısından dikkat çekici olduğu kadar bizim için de o kadar dikkat çekicidir. Öyle olmadır. Buyurun beraber gidelim. Estağfirullah. Em lehum şurakâ'u şera'u lehum mined dini مَا لَمْ يَعْذَمْ بِهِ Allah'u Ekber. Yoksa onların din adına, din diye Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine yasa yapan, şeriat kılan Allah adına koştukları ortakları mı var? Bir daha mealini veriyoruz. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri din diye kendilerine şeriat, hukuki düzen, ahlaki düzen, sosyal düzen, ekonomik düzen, uluslararası düzen. Hepsi şeriattır. Şeriatın kapsamı içerisindedir. Şeriat koyan yani hukuk sistemi olarak vaz eden Allah'a ortak koştukları kimseleri mi vardır? soru her zaman bir şeyleri öğrenmek için sorulmaz. Bu tür sorulara Arapçada inkari sual denilir. Yani böyle bir damıyla şey soru soruluyor. Dile getirilen durum ederek soruluyor. Böyle bir şey olamaz. Allah adına dilen şeyleri diledikleri gibi kendilerine veya başkalarına Şeriat yapabilecek uydurma ilahlar olamaz. Nasıl olacak ki? Tevhidi emreden Cenab-ı Allah teşri konusunda, şer şeriat yapma konusunda, yasama, yasama konusunda kendisine ortak koşulmasını, ortak çıkmasını, ortak kabul edilmesini hiç onaylayabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Olamayacağına göre o zaman peki Cenab-ı Allah niye bunlara bu kafirlere bu kadar meydan veriyor? Veya Müslümanların da bu kadar isyan etmelerine fırsat veriyor, meydan veriyor? İşte burada bu işin, bu sorunun ve benzeri soruların cevabı geliyor. Estağidu billah. وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَاسْلِ لَقُضِيَ بَيْدًا Eğer aralarında ayırt edici sözün söyleneceği zaman ve o sözün kendisi olmamış olsaydı aralarında hüküm verilecekti. Dünyada haklı sensin, haksız sensin, haklıya hakkı verilecek, haksıza cezası verilecek, iş bitirilecekti. Ve dünya hayatından itibaren ahiret hayatı başlayacaktı. Ama Cenab-ı Allah dünyaya bir süre tayin etmiştir. Bu süre içerisinde mükellefler gelip geçecek. Ölenler, yaşayanlar vesaireler olacak. İmtihanlar Allah'ın dilediği kadar tahakkuk edecek. Ve zamanı gelince insanlar arasında ayır dedici hüküm verilecektir. Eğer bu ayır dedici söz olmamış olsaydı, tayin edilmemiş olsaydı, bu dünyada araları bitirilecekti. Aralarında hüküm verilecek ve işleri bitirilecekti. Ama şu unutulmasın diyor Cenab-ı Allah. Estaizu billah. Ve inne zalimine lehum azabun elin Ve şüphesiz zalimlerin pek büyük bir azabı vardır. Pek büyük bir azabı vardır. Dünyada eğer Müslümanlarla mücadele ederlerse, Müslümanlar da onlarla savaşırlarsa öldürülürler, esir olurlar Müslümanların garip gelmesine göre. Fakat dünyada böyle bir şey olmasa da günümüzde kafirlerin bu şekilde Müslümanların galibiyetiyle cezalandırılmaları hemen hemen Görülen bir hadise değildir. E yanlarına kar mı kalacak? Yok. Ha, bu arada ifade yerindeyse konu dışı da olsa söyleyelim. Cenab-ı Allah'ın ahirette kâfirlere ceza verecek olması bizim de dinimize karşı, dinimizin bizden istediği sayu gayretleri ihmal ettiğimiz için bizi de cezalandırmayacağı anlamına gelmez. Aman dikkatli olalım. Ondan sonra peki bu azabı elim, can yakıcı azap, bunun mahiyeti ne? Bununla ilgili bazı ifadeler, canlandırmalar var mı? Var. 22. ayet-i kerime bunu anlatıyor. تَرَظَّالِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُونَ بِهِمْ Dünyada iken kazandıklarının akıbetinden, cezasından korkup endişe ettiklerini göreceksin. Kıyamet gününde kâfirler neler yapmış olduklarının farkına varacaklar. Akılları başlarına gelecek. Hatta Ali radıyallahu anh'e nisbet edilen sözde olduğu gibi Ennâsu niyam, feizâ mâtu intebehu diyor. İnsanlar uykudadırlar. Öldüler mi? Uyanacaklar. Fakat o uyanışın dünyaya dönüşü olmayacağından dolayı. Neye uyanacaklar? Dünyada yaptıklarının kendilerine ahirette neye mal olacağını görmeye başlamak suretiyle uyanmış olacaklar. Kabirde <gülüyor> Münker Nekir gelip sorularını sorup gitmelerinden itibaren herkes... Artık istikbalini de görecektir. Çünkü malum soruları sorduktan sonra eğer istenen cevapları verememişse kabrine emir verilir ve o kabir kemiklerini birbirine geçirir. Azamı başlar ve kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Eğer istenen cevapları vermiş ise biz zaten seni dünyadayken de böyle biliyorduk. Rahat bir şekilde uyu derler ve gözünün uzanabildiği kadar kabri ona genişletilir. Cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Sabah akşam cennetten ona rızkı gelir. Bu tabi manevi bir dünyada olacak. Berzah aleminde olacak. Yoksa insanların kabirlerini istediğimiz kadar eşeleyelim. Dur bakalım bir cennet bahçesi, bir cehennem çukuru görebilir miyiz? Yok öyle bir şey. Beden çürüyüp gidecektir. Ruh kalacaktır. Bu nimetler, bu lütuflar, bu insanlar veya cezalar ruh için mezubahis olacaktır. İşte kıyamet gününde kabirden itibaren kafirler uyanmış olacaklar ve artık kabirdeyken sınırlı olan azaplarının mahşerden sonra hesaptan sonra cehenneme gitmek suretiyle hem mahiyet ve miktarı artmış olarak hem de sonsuz bir süre içerisinde devam edeceğini görecekler. Ve korkacaklar bu işin başlarına geleceğinden. Fakat ne demişler? Korkunun ecele faydası yok. Ecel illa ölüm değildir. Ecel vade demektir. Azaba, azabın, cehennem azabının da başlamasının bir vadesi vardır. O vadeyi hiçbir korku ne yapamaz? Geriletemez. Buna karşılık ve amilus salihat fi rawdatil İman edip salih amel işleyenler cennet bahçelerinde olacaklardır. Cennet bahçelerinde olacaklardır. Akıl sahibi bir insan bir, imanı pekiştirmek için deliller arar. İki, o imanı istikametinde ahirette kendisini bu ve benzeri ayetlerde sözü edilen azaplardan kurtaracak, bu ve benzeri ayetlerde sözü edilen nimetlere kavuşturacak şekilde amel etmeye çalışacak. Akıl sahibi kişinin, insanın takınması icap eden, takınabileceği veya takınması gereken yegane tutum budur. Cennet bahçelerinde ayrıca lehum ma yesauna inde rabbihim. Cennet bahçelerinde mükafatlandırılmakla yetinilmeyecek. Ne isterlerse Rableri yanında onlara vardır, verilecektir. Neyi isterlerse ama. Lehum ma yeşâûne minde Rabbi. Neyi dilerlerse Rablerinin yanında onlar için vardır. Kim artık neyi arzu eder, neyi isterse. Orada ne dilerse. Ona verilecektir. Bunun nihayeti boyutları tasavvur edilemez. Ne istersek? Ne istersek? Peki, bu ne karşılığı verilecek? Evet. Dünyanın daha doğrusu öbür dünyanın mükafatı ve azabı dünyada hazırlanır. Dünyada bizim takip edeceğimiz hayat seyir çizgisi, hayatımızın seyir çizgisi bizi cennetten veya cehennemden birisine götürür. Onun için... Aklımızı, fikrimizi, basiretimizi iyi kullanıp nereye gitmek istiyorsak, arzu ediyorsak ona göre, ona göre kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Ve'like huvel fadlul kebir işte pek büyük lütuf bu olacaktır. Devam ediyor. Müminlere vaad edilen ile ilgili 23. cahit kelima. Zalik alıtı ibadetleri ile ilgili irmeçin cahit kelima. Zalik alıtı ibadetleri ile ilgili irmeçin cahit kelima. Zalik alıtı ibadetleri ile ilgili irmeçin cahit kelima. Zalik İman edip salih ameller işleyen kullarına verdiği müjdeler bunlardır. Kulla eselukum alayhi ecran <Gülüyor> illa al-mabedde fil Cenab-ı Allah Resulüne emri diyor. Resul diyor. Ben onlara de ki ben size karşı türlü türlü meşakkatlere, zorluklara katlanmama sebep olan ve bundan sizden türlü türlü kötülüklere maruz kalmama sebep olan bu risalet görevimi, tebliğ görevimi yapmamın karşılığında sizden üstelik bir mükafat da istemiyorum. Bu vurgu çok önemlidir. Bütün peygamberlerin hayatında ve verilen vahilerde yapılmış bir vurgudur. Peygamberlerin yolunu izleyen, onların yaptıkları işleri yapan insanların da bu niyetle ve kimseden, Allah'tan başka hiçbir kimseden ecir ve karşılık beklemeden vazifelerini yapmaları gerekiyor. Çünkü bir taraftan insanları hayra davet ederseniz öbür taraftan onlardan bir beklentiniz olursa onların sizi yanlış düşünüp yanlış değerlendirmelerine anlamalarına en, sebep olursunuz dolayısıyla da size itimatları azalır güvenleri azalır sizin davetinizden şüphe ve tereddüde düşerler bu da davetin Gölgelenmesi açısından onların lehlerine bir şeydir. Ya, ya Rabbi diyecekler biz ne bilelim onların menfaat peşinde koşan kimseler olmadıklarını. Onun için onların senin gerçek Resulün olduklarını bilemezdik. Onun için onlara uymadı diyecekler. Bu yıla imkan vermemek için iman etmeyenlerin böyle bir şey söylemelerine fırsat vermemek için Cenab-ı Allah ta baştan beri diyor De ki diyor ben bu tebliğime karşılık Risalet o görevimi bütün sıkıntılarına rağmen ifa edip yerine getirmeme karşılık sizden hiçbir mükafat istemiyor. Üstelik kulların kullardan istenecek veren mükaf verilen mükafat, kullardan istenecek mükafat. Hem bunun dengi olamaz. Verseler bile faraza Allah'tan alınacak mükafatın aleyhine olur, onu azaltır. Onun için Resullerin tebliğ vazifesini, sorumluluğunu sürdürmeye çalışanların bu vazifeleri karşılığında bir ecir, bir mükafat beklememeleri esastır. maşetlerini bir başka yerden kazansınlar. Helal başka bir yerden Allah-u Teala verir. Ama bu dini geçimlik vasıtası yapmak hiç de isabetli bir şey değildir. Bu din geçim vasıtası değildir. Bu din insanları Allah'a kulluk etmeye davet etmek için gelmiştir. Son peygamber Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ile risalet sona ermiştir. Ama ondan sonra onlar rasuller daha doğrusu ve son peygamber Muhammed Aleyhissalatu Vesselam dine daveti miras olarak bırakmıştır. Bu mirası da devredenler, herkesin devralanlar ilmi mertebesinde, ilmi seviyesinde alimlerdir. Alimler de bu davetlerini yaparken mümkün mertebe rasullere Resullerin izine benzeyerek onların izinden gideceklerdir. Peki ne istiyor Resulullah onlardan? İllel meveddete fil kubbe. Benim sizlerle bir akrabalığım var. Diyor. Bu akrabalığımın gereği olan sevgiyi bana gösterin bari diyor. Sizden ecir istemiyorum. Siz ecir vermiyorsunuz. Vermekle birlikte akrabanız olduğum halde Öyle ya, aynı kabileden. Rasulullah'ın hemen hemen akrabalığı olmayan bir kabile yok. Bir şekilde soyları devam ettiğinden. Diyor. Ve siz bana bu kadar eziyet ediyorsunuz. Benim davetimi kabul etmemekle kalmıyorsunuz, bir de eziyet ediyorsunuz. Bari bu akrabalık sebebiyle göstermeniz gereken sevgiyi esirgemeyin diyor. Bu kadar istiyorum diyor. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ ف۪يهَا حُسْنَةً Kim bir iyilik bir güzellik işlerse biz onun o güzelliğini artırırız. اِنَّ Allah'a غَفُورٌ şekur Şüphesiz Allah olur ya tövbe etmek isteyenler olur. Tebliği kabul etmeyip tebliğ ederek sıkıntı çekenler arasından tövbe etmek, hak yola gelmek isteyenler olur. Olursa Allah, Allah günahlarını bağışlar, tövbe ederlerse şekurdur. Her şeye rağmen, her sıkıntıya rağmen Allah'ın dinine daveti sürdürenlerin mükafatını fazlasıyla verendir. Cenab-ı Allah'tan bizlere davetini beşeriyete ulaştırmak hususunda pek büyük bir güç, bir metanet, ihlas, samimiyet... Ve kendisinden başka hiçbir kimseden en ufak bir beklenti içerisinde bulunmamak gibi İslam davasıyla o ruh zenginliğini hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bugünlükte burada e, dersimizi sona erdiriyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah 24. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin. Üzerine olsun.